Müminler, Ölümden korkmayınız. Yalnız ölüme hazırlık yapınız. Ölüm müminler için olumdur, kafirler için ölümdür. Hayvanlar için ölümdür. Kafirler hayvan mahiyetindedirler. Sureta insandır, hakikatte hayvan. Belki de hayvandan daha edna ve eşnadır. Neden? Estaizu billah, ülaike, işte habibim bunlar. Kel ami hayvanlar gibi, belhü ve adal, belki hayvanlardan daha delaletteler. Niçin? Bir vahşi hayvan, aslan, kaplan, pars bir adı parçalar. İnsanın vahşisi milyonları parçalar ve perişan eder. Haneleri harabeder. eder, beldeleri turab eder. Milyonlarca insanı seferler. İnsan, insan, insanoğlu en yüksek mevkide. Allah'ın halifesi. Estaizu billah. Ve izkâdı rabbükelil melaiket inni câilun fil ardı halife. İnsanoğlu halifetullah. İnsanoğlu en edna ve eşina. Ancak iman reçte. Asra kasama derim ki İnnel bütün insanlar hüsranda yani hayvan derekesinde imanlı gönül imanlı gönül ve amali saliha icra eden Allah'ını tanıyan Allah'ını seven Allah için Allah diyen cennet için değil cehennem içinde değil Allah için Allah diyen kul ben o benim Rabbim diyerek Allah diyenler salihatı icra eden onların üstesine onlar kim? İşte bunlar Halifetullah. Ötekiler <gülüyor> çünkü Allah gülünden her şey beklenebilir. İki kimseden korkunuz. Birisi Allah'tan korkandan korkun. Biri Allah'tan korkmayandan korkun. Allah'tan korkan korkun. Zira o işi Allah'a havale eder. Allah senin hakkından gelene kadar kuvvetli olsa. Hak'tan korkmayandan kork çünkü her türlü fenalığa irtikabe edebilir. Her türlü fenalı Her türlü fenalı yapar. İftira eder, haset eder, gadat eder. Bütün hayvanatın ne varsa ahlaki habisesi onun üzerinde. Belki hayvanlar içerisinde iyi ahlaklı hayvanlar da bulunabilir. Hayvanlarda. Fakat insanoğlu, Allah hafıza görsün, çünkü Esfere sahibine gitmiştir.